Nice nesilleri silip süpürdük. O zaman ne çığlıklar, ne feryatlar kopardılar. Ama kurtuluş zamanı çoktan geçmişti. İçlerinden kendilerini uyarıp, irşad edecek birinin gelmesinden, her nedense şaşırdılar. Ve o kâfirler, bu bir sihirbaz, bir yalancı, işte tutmuş bunca ilahı bir tek ilah yapmış. Bu gerçekten şaşılacak, çok tuhaf bir şey, dediler.